Bazı gözler vardır ki Hakk'ın bakarlar. Nebafil ile Allah'a öyle kurbiyet peyda etmişlerdir ki Gören gözleri Hakk'ın gözü, Tutan elleri Hakk'ın eli, Yürüyen ayak Hakk'ın ayağı, konuşan dilleri Hakk'ın dili olmuştur. Bu da nafile, nebafil ile Habib'e şok namazı değil, Ferahit tergelerek değil. Farayt'den sonra nebafil, aşkın ifadesidir Allah'a sevginin ifadesidir. Nebafil ibadet ve taatlar. Allah bize beş vakit kıvırsın da paraiz ilahi yere getirelim. Beş vakit orucumuzu, zekatımızı, hacımızı yapalım. Bunlar da bizim için katil gelecektir ama ne nevafirle insan kolay yaklaşır ki kul hakı öyle yaklaşır ki gören gözü hak, tutan ehli hak, söyleyen gül hak olur.